Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye 2020 yılında da Avrupa'da en çok plastik atık alan ülke oldu. Geçen seneye göre plastik atık ithalatında %13 artış gerçekleşti ve her gün 241 kamyon dolusu plastik atık Türkiye'ye geldi, gelmeye devam ediyor. Son 16 yılda ise Avrupa'dan Türkiye'ye gelen plastik atıklar 196 kat arttı. Çin'in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi Türkiye oldu. Her sene plastik atık ithalatı katlanarak artmaya devam etti. Greenpeace ekibinin Kasım 2020'de Adana'da çektiği görüntüler ithal edilen plastiklerin bir kısmının doğaya atıldığını ya da yakıldığını gözler önüne sermişti. Nisan 2021'de yeniden Adana'ya yapılan saha gezisinde durumun değişmediği ortaya çıktı çekilen görüntüler Avrupa'dan gelen plastik çöplerin doğaya atıldığını ya da yakıldığını bir kez daha ortaya çıkardı. Greenpeace Akdeniz Türkiye plastik çöplüğü olmasın diyerek başlattığı projede plastiklerin çevreye, deniz canlılarına ve nihayetinde insan sağlığına yönelik tehditlerine karşı plastik atık ithalatının acilen yasaklanmasını talep ediyor. Greenpeace Akdeniz'den Nihan Temiz ataş Türkiye'nin sıfır atık hedefine her geçen gün katlanarak artan ithal plastik atıklarla ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek acilen ithalatın yasaklanması gerektiğini söyledi. Çin yasaklamış Türkiye alıyor olacak iş değil. İki gün önce 25 Nisan günü kutlanan Dünya Penguen günü. Küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle bu kuşların karşı karşıya olduğu tehditler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye başlıyor. WWF yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılamaması halinde Antarktika kıtasında yaşayan imparator penguen kolonilerinin %50'sinin yok olacağı uyarısında bulundu. WWF dünyanın en büyük penguen türünün Antarktika'nın birçok bölgesinde buzulların erimesinin Önü alınmazsa yok olma tehlikesine gireceğini duyurdu. Yeşil Gazete'nin aktardığı habere göre Rize İkizdere'de bulunan İşkence Dere Vadisi'nde bir şirket tarafından yapılmak istenen Taş Ocağı'na karşı protestolar devam ederken jandarma ve yurttaşlar karşı karşıya geldi. Taş Ocağı için çalışma yürütülen bölgeye halkın girişini engellemek isteyen jandarma yurttaşların arazilerine girdi. Direnmemeleri için tehditte bulundu fakat yurttaşlar arazilerine giren jandarmayı bölgelerinden çıkarırken iş makinesinin çalıştığı alana da dağlardan, ormanlardan geçerek ulaştı. Vadiye girişte yurttaşlar iş makinelerinin önüne geçti. Bölgede barikat kuran askerler halka biber gazıyla müdahale bulundu ve 15 kişi gözaltına alındı. Halka rağmen halk için bir şey yapmak demokrasilerde olmaz. Uzlaşma kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Oxford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, enerji projelerinin finansman maliyetlerini, kredi marjeleri üzerinden ölçerek bu maliyetlerin son 20 yılda ne şekilde değiştiğini değerlendirmiş. Araştırma finans kuruluşlarının yenilenebilir enerji projelerini daha az riskli, kömür projelerini ise çok riskli gördüklerini ortaya koyuyor. Petrol ve doğalgaz projelerinin finansman maliyetlerinde ise değişiklikler daha az. 2007-2010 ile 2017-2020 dönemlerinin karşılaştırıldığı bu araştırma, kredi marjelerinin onshore rüzgar santralleri için ortalama %12 Offshore rüzgar santralleri için %24 azaldığını gösteriyor. 2010-2014 döneminde 2015-2020 döneminin karşılaştırılmasına baktığımızda yenilenebilir enerji projelerindeki artış sonucunda güneş onshore rüzgar ve offshore rüzgar santrallerinin finansman maliyetlerinin 2015'ten bu yana sırasıyla %20, %15 ve %33 azaldığını ortaya koyuyor araştırmada bölgesel farklılıklarda gözlemlenmiş tabii. Bu süre zarfında Avrupa'da offshore rüzgar santrallerinin finansman maliyetlerinde %39 düşüş yaşanmış. Avustralya, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki onshore rüzgar santrallerinin finansman maliyetleri de sırasıyla Avustralya'da %41, Kuzey Amerika'da %14, Avrupa'da %11 düşüş gerçekleşmiş. Güneş santrallerinin finansman maliyetlerine baktığımızda ise, yani biraz önce rüzgara bakmıştık, Kuzey Amerika ve Avrupa'da sırasıyla %32 ve %20 düşüş var. Yani Kuzey Amerika'da %32, Avrupa'da %27. Yenilenebilir enerjilerin aksine kömür santralleri ve madenlerin kredi marjlarında ise 2007 ve 2010 dönemi ile 2017-2020 dönemi karşılaştırılınca Sırasıyla %38 ve %54 oranında keskin bir artış görülüyor. Bu eğilim 2000-2010 ile 2011-2020 dönemleri karşılaştırılınca sırasıyla %56 ve %65 artış göstermiş kredi marjlarında kömür. 2000 ve 2010-2011-2020 kıyaslanınca kömür madenlerinin finansman maliyetlerinde en çok gelişmiş ülkelerde arttığını görüyoruz. Kredi marjları Kuzey Amerika'da 80 Avrupa'da %134 ve Avustralya'da %71 artış gösteriyor. Yani yenilenebilir enerji keskin bir düşüş yaşarken tam tersi kömür keskin bir artış gösteriyor. Raporun yazarlarından ve Oxford Üniversitesi Sürdürülebilir Finans Programı Direktörü Dr. Ben Caldecott, finansman maliyetlerinin genel maliyetin temel belirleyicisi olması nedeniyle bu durum yenilenebilir enerji maliyetleri açısından çok iyi bir haber. Yenilenebilir enerji projelerinin